Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vel'akıbetu lil mutteqin Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyina ve şefi'ina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r-Rahim. <Sessizlik> İnna dīn ʿinda Allāh Islām. Sadaq Allāhu lāzim. Ve belli <Sessizlik> ana Rasūluna Nabiyyu al-Kalim. Və nəhənə ala ələkə min alşa kirlən şahidlən Çok aziz.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 ve ve nəzlet عليهم ve zekar <gülüyor> muhterem konyalı kardeşlerim bakınız alemlerin yüce Rasulü Allah'ın tek sevgilisi, beşeriyetin ezelden ebede önderi ve rehberi, sahibi Kur'an, Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve hazretleri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 camiler Allah'a açılan pencerelerdir yani bir mümin abdestini alır camiye gelin, iç alemine yumulur gönül gözüyle Mevla'nın adeta cilvelerini dalgalanan envar-ı ilahi ve tecelliyat-ı seyreder öyle olunca Resul-i Efendimiz'in sahip hadisi olarak kaydediliyor büyüklerden bir zatını sözü olarak da söylemiş olalım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 camide bulunduğu müddetle adeta deryada denizde balığın neşesine sahiptir. Muhtemelen dinler. onun için camilerin kapısı 24 saat açık olmalı. Derdi olanlar camilere gelip alemlerin Yüce Rabbine 24 saatin 24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 Alemlerin yüce Rabbine niyazımı yükseltiyorum. Ya Rabbi bizi bu kutsi muhabbetlerde balığın suda olduğu gibi de şey yap kıl inşallah. Hani Yunus Emre'nin de şöyle bir sözü var muhterem Müniler. Balığın canı sudadır suda. ilahi balığı suyundan ayırma diyor ya. Bizi savulduğumuz müddetle minarelerin gölgesinden, kubbelerin parıltısından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 marifet, hikmet alışverişinde bulunurlar. Böyle bir mecliste bulunan kimseler şunu bilmeliler. O meclisi Cenab-ı Hakk'ın melekleri kuşatır. Orada olanlara bütün melekler <gülüyor> onların üzerinden baktığı ilahiyatı. Onlar kaderinde sekiyet, ibn-i duğlup ve kurulduğu bu bir eder. Muhtemelen Müslümanlar müjdeyi şöyle tamamlıyor Peygamber Efendimiz. Ehli mescit için Peygamber Efendimiz müjdeyi şöyle tamamlıyor.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 din duygusu. Hatta muhtemelen Müslümanlar beşerin akışıyla insanoğlu daima bir inanç peşinde velev ki alemlerin yüce Rabbini bulamasa bilemese, önü açılmasa bile kendine bir tanrı icat etmiş. Bağışlayın beni Müslümanlar. Yani insan insanoğlu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 Hakkı Ömer'in lisanında kılmış. Yedur ma hu haytudar. Nereye giderse hak Ömer'in dilindedir. Te teveccühüne masar olan Hazreti Ömer. Radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri. Sohbetlerde bazen İslam şerefiyle müşerref olduktan sonra belki de fahri kainatın olmadığı sohbet ve meclislerde öyle buyururlarmış. Devri cahiliyede devri cahiliyede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 Muhammeden ve muhterem müslümanlar hepimiz şehadet ederiz ki Allah birdir o mabudü bilhaktır ondan gayrı ibadete layık hiçbir varlık yoktur ve ebedi olamaz tamam mı muhterem müslümanlar da onun yüce resulü hazreti muhammed kuludur nebisidir peygamberidir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 Müslüman oldu, Müslüman oldu, Müslüman oldu, Müslüman oldu, Müslüman oldu, Müslüman oldu, Müslümanız imişallahu teal evet. ve sabahı haşte kadar da bizim sülbenizden müminler gelecek, Müslümanlar gelecek. Buna kimse ve kimse mani olmuyor, zaten niyet de etmez de manide olamaz isti i̇şte muhterem Müslümanlar. Allahu zulcül, dininin bekasını lütfedecek.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 Dersimizin serlevhasını böylece tezin ediyorum Mevla. Allah nezdinde ezeli ve ebedi din ancak İslam'dır. Tamam bu muhteremim illa. Evet. Yani cennet istiyorsak İslam. Nimet istiyorsak İslam. Devlet istiyorsak İslam. Saadet istiyorsak İslam. Gönülde nur istiyorsak İslam Kalpte sürur istiyorsak İslam Beşer arasında gurur manevi diyorum istiyorsak İslam Ebedi kurtuluş ve istiyorsak İslam Rabbimiz Celle Celaluh Hazretlerinin cemalini görmek Resulü mahşerde Liva-ül Ham sancağı altında haş istiyorsak İslam ve yine İslam ve yine İslam Muhterem Müslümanlar Burada evvelce size anlattığım bir latifemi söylüyorum. Benim Abdurrahman. Şimdi Konyalı'nın hocası elhamdülillah ve bizi de geçti. Rabbimiz çok Ali kılsın inşallah. Benim Abdurrahman. Tanıyorsunuz. Daha üç yaşında. Evet muhterem Müslümanlar. Bacağımın arasına Abdurrahman'ı alıyorum. Oğlum davanı söyle bakayım Abdurrahman diyorum. <gülüyor> Sorun kendisine.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 Demek ki hepiniz yavrularınızı Hatta latifeler serisi gidiyor ya muhterem büminler Daha dili dönmezken ben yavrulara torunlara soruyorum Evladım Allah bir Parmağını kaldırıyor dili dönmez bir diyecek kudrete de değil evvela böyle parmağını kaldırıyor Hani şehadet parmağı kaldırmakta da Usuldür esaslı ya muhterem sumanlar Birliği ifade ediyor Daha dili falan yok yalnız fıtraten geldiği o istidatla oğlum yahut kızım Allah bir diyorum karşısında parmağını kaldırıyor dedi Allah bir diyor <gülüyor> ya. sonra dili yavaş yavaş dönerken La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yaşı yediye geldiği zaman muhterem Müslümanlar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 Şark'ta hukuk bitirmiş, Garp'ta üç fakülte tamamlamış, Münih'te payamunla şükle doktora vermiş. 6 sene İngiliz İngiltere'nin muzdim karanlıklarında bir sabah evradımdan Rabbim beni mahrum etmedi. Şimali Afrika Genel Şimali Afrika Genel Valiliği teklif edildiğinde hanımınla beraber hocasını diye şart koşuyorlar. Yüzlerine tükürerek oradan uzaklaştım diyor Hoca İkbal muhteremimilla.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 ''En doğruya giden yolda daim kıl, elinizden tut ve bizi başkasına bırakma Allah'ım'' diye dualar ediyoruz muhterem Müslümanlar. ''İnne dîne indellâhi l-İslam'' Evet, Allah nezdinde din, İslam dinidir. Muhterem bugün şöyle mukaddime yapıyorum, iki dersin daha var. Ömrüm olursa inşallah, İslam ezelden ebede beşeriyetin dinidir.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 Bir de şunu peşin söyleyiveriyorum. İslam Allah'ın dinidir. Tamam mı? Konyalılar. İslam Allah'ın dinidir ve biz bu neşeyle yaşayacağız. Ve la tamutunna illa ve entum muslimun. Öyle mi efendim? Hafız kardeşim? Ha? Ya eyullezine amenu tequllah hakka ve la tamutunna illa ve entum muslimun. Müslümanlar Rabbinizden layıkı veçile korkunuz Konyalılar hepinize ayrı ayrı sesleniyorum Allah kelamıyla Rabbinizden layıkı veçile korkunuz ona karşı gelmekten vele küçük günahla da olsa ona karşı gelmekten azami sakınınız ne pahasına olursa olsun ancak İslam üzere ölünüz Konyalılar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 enne Muhammeden abduhu ve Resulü diyerek Mevlamıza kavuşalım teala. evet bu terammimler bir ayı Cellide okuyorum Kur'an ışığında İslam dedik ya bir iki ayet içeriyle okuyacağım inşallah Rabbimiz buyuruyor Aleyhisselatü billah. el yevme ekmeltu leküm dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti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 124 bin'e yakın sahabesine hitap ediyor Peygamber Efendimiz. Sanki ki Haccatül Veda diyoruz ya, Resul-i son hacci olduğuna işaret var. Evet bu terem bimiler. Peygamber Efendimiz Cebelül büyük kayalarının yarısına kadar şöyle çıkıyor. Büyük kayalarının arasında ashabına son söylediklerini söylüyor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 akisler ve dalgalar halinde kulağına gelir gibi okusunlar ve ezberlesinler, sinelerine indirsinler inşallah Allah-u Teala. Haccetül veda. O arada muhterem müminler, Peygamberi Zişan Efendimiz'in devesi çöküyor. Kaldırıyorlar, tekrar çöküyor. Kaldırıyorlar, tekrar çöküyor. Bakıyorlar, peygamberimiz Zişan Efendimiz'in alnı ve şakakları terlemiş. Muhterem Konyalılar, Peygamberi Zişan Efendimizin bu hali zaman zaman tekrarlanır, sahabe hemen bilirlerdi. Allah'ın Resulü'nün bu halde gelirdi. Evet, şekil, şekiller, 7-30 olay gelirdi. Bunlar bir en şiddetli olanı. Peygamberi Zişan Efendimiz, manevi bir varlığın içerisinde, bir nur, bir ağırlığın içerisinde. Hatta Zeyd bin i Sabit adlatları, o halde Peygamber Efendimiz bazen başını dizime kordu diyor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 80 gün falan Allahu alem. Tarihler, eserler İslam tarihi yazdı. Ondan sonra 80 gün falan Peygamber Efendimiz berhayattır hayattır. Rabbimün şefaatine mazhar kılsın ve alemi cemale intikal ediyor sallallahu aleyhi ve sellem." Demek ki vefatı âlilerinden 80 gün evvel nazil olan bu ayeti kerime, bu ayeti celile. Manası şöyle muhterem Müslümanlar. Allahu alem bir muradi. Esen billah. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ Ey kullarım bugün dininizi ikmal ettim. وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ nimeti, Bütün nimetinizi tamamladım. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ Konyalı kardeşlerim. Tereddüde mahal yok. Alemlerin Yüce Rabbi böyle buyuruyor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 Kadrine, kaderine sahip olması zaruridir. Bu i̇şte muhterem Müslümanlar biz vücudumuzdaki atomların adedince Müslüman Selamüllâhü Aleyküm. Hani yeni teknik ve fenle göre insan eskiden buna hüceyrat, vücudun zerrecikleri hüceyrat derlerdi. Evet, şimdi ola vücudu meydana getiren atomlar deniyor muhterem Müslümanlar. Bir vücutta milyarlar atom var. Alemlerin yüce Rabbi şahit olsun. Biz vücudumuzdaki milyarlar atomumuzla inanmışız. Allah bildir. Ve dinimiz dini İslam'dır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve kitabımız, düsturumuz Kur'an'dır. Ve bu Memleketimize, vatanımıza, muhterem Müslümanlar, bütün varlığımızla bu inancımıza bağlıyız. Çünkü yani gerçek şehidin kabirde vücudunu toprak yemiyor müminler, Konyalılar. Ben 191. Piyade Alayı'nda Foça'da, Eski Foça'da askerlik yaptım. O günlerde Çanakkale'de kazılar yapıldığı istikam kazıları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 ya Rabbi canımı İslam yolunda verdim. Gerdanımın kanı, inancımın şahidi adilidir diyecek. <gülüyor> Muhterem Müslümanlar, demek ki şunu anlıyoruz. Her şeyin kıymeti, değeri, Allah neslindeki şayan oluşu ve makbuliyeti imandan geçiyor, İslam'dan geçiyor. Ve men yepte hayral İslami dinen, eğer İslam'ın dışında bir kimse...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 bir yıkık türbesinin üstüne Mevla titrer. Öyle meşbu şehadet ki bu oksuz toprak Fışkıran otlara bir sıksa adam kan çıkacak diyor Akif. Beyler, efendiler Benim adın aldığım Tahir amcam Çanakkale şehidi. Dedem San Ağa'da bu topraklar için 10 sene askerlik yapmış. Babam Güneydoğu'da Çarık yiyerek bu vatan bekçiliğini ifa etmiş. Bu vatan Zerreler ne kadar, taşıyla çakılıyla, inanmış gerçek müminlerin vatanı inşaallah Teala. Allah. Muhterem Müslümanlar, tarihe dayanan bütün kutsi varlıklarımıza sahip çıkarak ve kardeş olarak imanla, aşkla, sevgiyle, huvvetle ne kadar ilahi ve Rabbani bağlar varsa birbirimize böyle kucaklaşarak, kenetlenerek, Birimiz <gülüyor> bakın Müslümanlar, Müslüman bölücü filan olmaz Konyalılar, kimseye katıyan inanmayınız, Müslüman bölücü olmaz, Müslüman tefrika çıkarmaz, Müslüman ben demez, mesela müminine fihtevadı him ve taatı ve. فَتَرَاهُمِهِمْ مَسَلُ الْجَسَتْ اِذْ اِشْتَكَا مِنْ هُولُونَ تَدَعَالَهُ سَهَرُ الْجَسَتْ لِسَهَرِ وَالْهُمَّ Vücudu Müslümanların bir buçuk milyarın bir baş gibi, bir gövde gibi, bir kalp gibi birinin dışı sızladı mı? Hepsinin dışı sızlar. Birinin sırtına sızı girdi mi? Hepsinin girer. Birinin uykusu kaçtı mı? Hepsinin kaçar. Ve biri ateşe tutuldu mu? Hummaya tutuldu mu? Hepsinin ateşi birden yükselir. Muhterem Müslümanlar bu ölçü içerisinde 70 milyon bizim kardeşimizdir, 70 milyon bizim ruhumuz mesabesindedir, 70 milyonun menfaati bizim menfaatimiz, 70 milyonun acısı bizim acımızdır ve biz 70 milyon için ölmeye hazırız. Bize Rabbimiz bizi bu kutsi inanç sisteminden ayırmasın inşallah Teala. Muhterem Müslümanlar, kapı camimiz.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 Ciharı yâri güzüğüdü aşere-i mübeşerenin isimleriyle, ayatı, u süslenmiş bu muazzam mâbed, sütunlarıyla, her şeyiyle cenneti andırıyor. Rabbi biz içinde namaz kılanları kıyamet sabahına kadar, hele hele hizmet edenler de onların önünde, cennetül firdevse duhulü evveliyle ithal buyursun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 şunu söyleyeceğim, bugün de, yarın da, ötesinde de kıyamete kadar bizim mavzuumuz Allah'tır. Bizim mavzuumuz Resulullah'tır. Bizim mavzuumuz Kur'an'dır. Bizim mavzuumuz sünnettir. Bizim mavzuumuz milli varlığımızın bekasıdır. <gülüyor> Cenab-ı Hak bu Necip milletin evladını ağlatmasın inşallah. Sallu ala Resulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Muhteremü Müslümanlar, eski hocalarımızın sünnetine temasuken söylüyorum. Küffar hakîşar rağmen bir dahi. Eşhedü en ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Nefesimizde gürleyerek okumanın aşkı için bir dakika kelimeyi en la illallah ve abduhu ve rasulü son nefesimizde Cemalullah'ı göre göre çene kapamak nasib-i mukadder eyle. Amin. Hakkı hak bülüp hakka ıttı, hak, batılı batıl bülüp batıllan iştinap zümreyi Salihine ilhak eyle. Amin. Şeriatı Garra-i Muhammediyi, Mustafaviye temessüklerimizi yevmen fe müzdad eyleye. Amin. Cümlemize ve bütün alem İslam'da yaşayan kardeşlerimize cennet, nimet, ve aksal gayemiz olan Cemali İlahiyyesi ile ittihad ve ikram ile subhan rabbika rabbil izzameti ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin El